Değerli dinleyenler saatimiz 13.30'a geldi. İstanbul Permakültür Kolektifinden Sayın Seda Ergazi stüdyomuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siziniz. Yayından önce ben sizin yaşam öykünüze baktım. Siz Anadolu Üniversitesi'nde okurken işletme fakültesini bitiriyorsunuz. Hı hı. Sonra aslında Türkiye'nin iyi şirketlerinde çalışıyorsunuz bir yandan. Evet. Sonra doğayla e, iç içe olmamıza rağmen... Hmm, ...çok da insan-doğa ilişkisinin sizin aklınıza yattığı şeklinde olmadığını idrak ediyorsunuz. Doğru. Ve bu permakültür kolektifi, permalits gibi bunları hep soracağız size. Hı -hı. Ee, bu işlere başlıyorsunuz. Önce bir e, genel olarak sorayım. Nedir permakültür? Nedir permakültür? Aslında permakültürü sürdürülebilir insan yerleşimlerini... E, kurgulayabilmemizi sağlayan bütünsel bir tasarım... Yani elimizde bir doğa var, bir canlı bir ekosistem var, tarımsal olarak verimli bir sistem var. Fakat biz permakültürde bunu bilinçli olarak tasarlıyoruz aslında. Yani permakültür tasarımını yaparken bunun devamlılığını, sürdürebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da permakültürün üç tane etiği var. Dünyayı gözet, insanı gözet ve bu iki ihtiyaçtan fazlasını da e, bu iki ilkeye vakfediyoruz dünyayı gözetmeye ve insanı gözetmeye bir yandan tabi bu etiklere de dikkat ediyoruz ve aynı zamanda bunları bu tasarımları yaparken bir de doğadan ilham alıyoruz yani doğanın kendi örüntülerini kendi tasarımlarımızda bu sürdürülebilir aslında bilinçli tasarımda kullanıyoruz. Evet, genel olarak... Evet, kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde. Kolektifse, permakültür kolektifi ise Şubat 2013'te kuruluyor. Evet, biz e, Dilek Yalçın Demiralp arkadaşım, e, bugün aramızda değil biraz rahatsız... Geçmiş olsun. Teşekkürler. E, biz Şubat 2013'te e, bir yola çıktık. Aslında bir backgroundumuz da var Dilek'le. İkiniz mi kurdunuz? Biz ikimiz kurduk. E, Tabii o, onun da bir şirket geçmişi var. Benim de bir şirket geçmişim var. Ve Permobilit'te buluştuk. Permobilit e, şehirde permakültür bahçeleri yapan bir grup. Orada tanıştık. E, daha sonra permakültür tasarım sertifikalarımızı aldık geçen sene. 2012'de ee, Onu yaparken bir yandan ya şehirde neler yapmalıyız Aslında işte per Permakültür Çanakkale ve Ankara Bir şeyler yapmaya başlamışlardı Bir ha, yandan Çanakkale onları, ve Ankara'da var Vardı ilk biz yapmaya Daha başlamadan onlar daha ilk Zamanlarını yapıyorlardı ee, İstanbul'da, yoktu. İstanbul'da yoktu ve biz ikimiz böyle ya hep sürekli konuştuğumuz şeylerdi hani şehirde bir şeyler yapmalıyız çünkü permakültür tasarım sertifikasını alıyorsunuz evet bir arkadaşımın lafı var çok güzel e, permakültür aslında e, hayata giriş gibi bir şey yani hayata giriş dersi fakat tasarımdan mezun olduktan sonra bunun tabi bir e, ayrı ayrı dalları var bir sürü içinde bunları doldurmak için şehirdeki insana hem de kendimize bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız lazımdı Ha? Ayrı ayrı dallar dediniz. Ya işte ormanlar, işte e, komposttur, e, şehirde permakültürdür, mantarlardır, e, ne bileyim e, arıcılıktır, evin içinde kendi kendinize yaptığınız sabunlardır belki. Yani her şeyi e, bir, bir dallar var. Anladım. Şimdi Hı -hı. E, çeşidi çok. Çeşidi çok, evet. Saymayacak, sayamayacak kadar çok. çok. Doğayla iç içe olmak, Hı -hı. kuralları doğanın koyduğunu kabul etmek. Doğru. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğayla bir, ona karşı çıkmadan onun yanında yer alarak. Bir parçası olarak. Bir parçası olarak. Yaşama evet. devam edelim. Evet. Şimdi biraz kolektiften söz edelim. Zira hı hı. permakültürle ilgili Mustafa Bakır beyefendilerin evet. söyleyecekleri olacak. Evet. Şimdi sizin amaçlarınızdan bazıları da film gösterimleri, söyleşiler. Evet. Atölyeler. Doğru. Ee, kentli insanın toprakla sürdürülebilir yaşamla tanışıklığı ve bağlılığını güçlendirmek gibi amaçlarınız var. Evet. Bunları açalım biraz. Açalım. Ee, aslında bunlar bizim amacımızdı. Hani biz kendimiz neye ihtiyacımız var? Biz kendimiz neyi istiyoruz o yola çıktık dilekle. Yani biz tasarım sertifikası kursundan mezun olduktan sonra biz neyi istiyoruz? Neyi öğrenmek istiyorsak? Biz atölyeleri oturduk, düşündük, yarattık. Sonra da bu işin bilenleri var. Bunlarla ilgili gerçekten alanda uzmanlaşmış insanlar vardı. Aynı zamanda permakültürle de ilgilenen. Bunlara dedik ki, bizim böyle bir artık biz bir kolektifiz. Bir kolektif kurduk. Bu atölyeleri insanlara yaymak istiyoruz. Şehirde oturan insanlara. Bunlara her zaman ulaşma şansı olmayan insanlara. Çünkü bizim gerçekten bir bağımız bahçemiz yok. Bahçemiz var. Balkonumuz var. Evimizin içi var. Evet. Bu atölyeleri aslında şehirli insana hitaben biz bir yere kaçamayız ama şehirde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüp... Onu düşünmeniz iyi olmuş ama. Çünkü öteki türlü biraz bir Topya gibi olurdu. Evet. Herkesin dediğiniz doğru ulaşabileceği bir toprak parçası yok. Evet. Ama evin içinde de yapılabilir bazı şeyler. Tabii ki. Evinizin içinde en ufak bir şey bile yetiştirebilseniz... Bu roka olur, maydanoz olur, dereotu olur. Yani biraz sistemin biraz dışına çıkabilsek aslında... Ee, ...ve permakültür etikleriyle beraber olursa... Çok daha güzel olacak tabii ki. Şimdi sizinle devam edeceğiz Seda'nın. Ee, Mustafa Bakır Beyefendi'ye de uzatalım ee, telefon Bakalım o neler söyleyecek bu konuda. Ee, permakültür eğitmeni Sayın Mustafa Bakır. Alo. Alo. Mustafa Bey'i işitebilmeniz için hanımefendi siz de o kulaklığı takın. Ee, Mustafa Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seda Ergazi stüdyomuzda. Evet haberim vardı. Dilek Yalçın Demiralp'i de ağırlayacaktık ama biraz rahatsızmış bugün. Malum İstanbul'da havalar. Evet tabi. Şimdi biz permakültürün kabaca genel tanımını aldık Seda Hanım'da. Siz permakültür eğitmenisiniz. Öncelikle bu sıfata nasıl kavuştunuz? Nerede eğitim aldınız? Da eğitmen oldunuz. E, ben e, Avustralya'da permakültürle ilgili eğitimimi tamamladım. İşte ondan sonra orada bir permakültür araştırma ensisinde bir staj yaptım. E, permakültür eğitmeni olmak için ayrıca bir bir süreç gerekmiyor. Evet. Biz permakültür tasarım sertifikası dediğimiz sertifika e, kursundan geçip o sertifikayı aldığınız zaman permakültür tasarım sertifikası eğitmeni olma hakkını zaten kazanıyorsunuz. Şimdi ben Hı. ya da dinleyicilerimizden herhangi bir e, değerli dinleyenimiz e, bu sertifikayı alabilir mi? Alması için neler yapması lazım? Alabilir. 72 saatlik müfredatı olan e, bir kurs var. Yani bu permakültürün içindeki en temel kurs diyebiliriz. Bir sürü farklı işte isimler altında farklı kurslar veriliyor dünyada, her yerde. Şimdi Türkiye'de de verilmeye başlandı. İşte biz birkaç farklı e, içerikli kurs vermeye başladık ama en temel kurs her zaman için İngilizce İngilizce isminin kısaltılmış olan PDC yani Permaculture Design Certificate veya Türkçe'ye çevirdiğimizde Permakültür Tasarım Sertifikası Kursu. Bu 72 saatlik müfredatı olan bir kurs. Ve o 72 saat normalde 12 günlük, günde 6 saatten bir iki haftalık bir süreçte işleniyor. Sonucunda da bu, bu kursa katılanlar permakültür tasarım sertifikasını almaya hak kazanıyorlar. Evet, e, tabii doğal olarak İstanbul Permakültür Kollektifi ile de bir ilişkileri oluyor. E, i̇sterlerse, yani İstanbul Permakültür Kollektifi e, İstanbul'daki birkaç e, permakültür girişiminden veya oluşumundan bir tanesi. Anladım. E, böyle girişimlere katılma şansları var. Buna katılmak, bunlara katılmak için tasarım sertifikası sahibi olmalarına da gerek yok aslında. Sadece ve sadece tasarım sertifikası sahibi hem permakütürle ilgili daha derin bilgiye sahip olmak istiyorlarsa, tasarım olmak istiyorlarsa permakütürü profesyonel olarak uygulamak istiyorlarsa, danışmanlık yapmak istiyorlarsa veyahut da eğitimini vermek istiyorlarsa tasarım sertifikası alabilirler. Bunların hiçbirini yapmak istemiyor da olabilir insanlar. Ee, sadece ben permakütürle ilgili daha derin bilgim olsun derlerse de alabilirler. Sadece ve sadece şöyle bir Ön bir koşul var. Permakültür tasarım sertifikası sahibi ne için gerekiyor derseniz permakültür tasarım sertifikası e, şunun için gerekiyor. E, eğer siz bunun eğitimini verir, sertifika vermek istiyorsanız kendiniz sertifikalı olmak durumundasınız. Onun dışında permakültürle ilgili bir bir şey yok. Açık bir sistem ve herkes permakültür yapabilir. Hani böyle bir sakınca da yok, kısıt da yok. Herhangi permakültür oluşumuna, grubuna katılabilir, destek olabilir. Sadece permakültür Tasarım sertifikası isminde bir kursu vermek istiyorsa o zaman sertifika sahibi olmak durumunda. Sizin kişisel olarak Mustafa Bey, yaşamınızda neler değişti permakültürle tanıştıktan sonra? Ş şöyle özetleyeyim ben size, kişisel olarak yaşamımda her şey değişti. Ee, şu anda artık İstanbul'da yaşadım daha önce, mesleki geçmişim mimarlık benim. Evet. Ee, artık şu anda mimarlık yapmıyorum. Profesyonel olarak permakültürle uğraşıyorum. Yani eğit eğitimini veriyorum. İşte permakültür tasarımcısı olarak danışmanlık yapıyorum. Kırsal'da yaşıyorum. İzmir'in bir orman köyünde yaşıyorum. Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nü kurduk ve orada işte eğitim faaliyetlerine ve hani işin uygulamasına ve deneme faaliyetlerine devam ediyoruz. Yani her şey değişti. Her, her kentlinin hayat... e, içinde bir parçadır ilkel komünal yaşama dönmek. <gülüyor> Bunu gerçekleştirebildiniz mi acaba? Yoksa yine e, permakültür ve doğayla iç içeyken de kentlerin nimetlerinden faydalanıyor musunuz? Evet, evet. İlkel komünel yaşamdan ne kastettiğinize bağlı bu. E, bütün <gülüyor> e, bütün moderniteyle ilişkimizi kesip kendi başımıza bir e, krevine yerleşip yaşamımızı sürdürebilmek. Evet, ben, Birkaç e, kişiyle de olabilir tabii. Komünel olunca. Uğratmak istemem ama evet. şu yaşadığımız çağda bu bahsettiğin şey ne yazık ki mümkün değil. Neredeyse, Neredeyse mümkün değil. Ee, yani bunun için gerçekten çok büyük cesaret lazım. Evet. Bir, o cesareti bulduğunuz zaman da tam söylediğiniz şekliyle uygulanmasından bahsediyorum. Bu cesareti bulduğunuz zaman da nerede yapacaksınız sorusuyla karşılaşırsınız. Çok Çünkü artırsınız. artık e, bu medeniyet dediğimiz şey her yere sızmış durumda. Dünyanın çok az yeri kaldığı e, gidip de gerçekten medeniyetin bütün her şeyinden uzakta böyle bir şeyi kurabileceğiniz... Evet. Sadece e, işte, ülkemizde değil dünyada böyle bir sıkıntı var. Dünyada böyle bir sıkıntı var, evet. E, bu hep kurslarımızda tartıştığımız konudur. Mutlaka ha. artık kurslarımıza katılanların... E, Büyük bir kısmı yani bu zaman içinde tabii ki evrimleşiyor. Ya yani Bu kurslara merak duyan insanların ilgi düzeyleri de evrimleşiyor her şeyde. Dünyanın yani sorunları çok arttıkça her geçen yıl kurslarımıza gelenlerin bilinç düzeyi de artıyor. Ve artık yani özellikle bizim hocalarımızın zamanda yaşadığı tartışmaları yaşamıyoruz. Bambaşka tartışmalar yaşıyoruz. İnsanların etik kavrayışı çok daha yüksek düzeyde. Ve bizim söylediğimiz şeylerin etik içeriğini bile tartışır durumda katılımcılar geliyor kurslara. Bu da çok iyi bir şey aslında. Yani doğaya ne kadar müdahale etmeli insan veya etmemeli gibi konular çok fazla konuşulmaya başladı kurslarda. Şimdi, Anladım. Şu soru hep geliyor. Tamam ona müdahale etmeyeceksiniz buna müdahale etmeyeceksiniz. Hayvanlara işte tarımsal olarak bakmak onların hayatına çok büyük müdahale. Hatta bazı şöyle katılımcılarımız oldu. Meyve ağaçlarını budamak veyahut da meyve ağacı aşılamak dahi doğaya fazla müdahale değil mi diye soran katılımcılarımız oldu. Şimdi bu soru sorulduğu zaman şöyle bir yere getiriyor işi. O zaman karşında şu soruyu sormak gerekiyor. Peki, doğru, haklısınız. En tırmalı şekilde etik bir duruş sahibi olmak istersek, tamamen bütün bu insanın doğaya müdahalesinden elimizi eteğimizi çekmek istersek, o zaman düşündüğünüz zaman varmanız gereken nokta şu, o zaman bizim yapmamız gereken şey avucu toplayıcı olmak. Çünkü gerçekten bütün o etik prensiplere en iyi uyacak olan hayat o. Doğa kendi halinde ne yapıyorsa yapıyor. Ve biz insan olarak onun içinde herhangi bir başka bir varlık gibi, onun için de yerimizi alıyoruz ve ihtiyaç duyduğumuz kadarından, ihtiyaç duyduğumuz zaman faydalanıyoruz ve onunla birlikte evrimleşerek yaşamaya devam ediyoruz. Bu etik olarak herhangi bir sorun yaşamayacak bir duruş. Şu soru geliyor, nerede yapacaksınız? Her yer özel mülkiyette, her yer devlet mülkiyetinde sizin bu hayatı, avcı toplayıcı hayatı yaşayabileceğiniz bir şey yok. Çünkü üzerinde yaşadığınız toprak, gidip kullanacağınız ağaçlar, faydalanacağınız kaynaklar birisine hatta insan olmayabilir bir kuruma ait şirkete, devlete anlatabiliyor muyum? Yani... ...dünyamızın bu gerçekleri içinde, günümüz koşulları içinde düşünmemiz gerekiyor bütün düşünmüşlerim. Şimdi vaktimiz dar, anlattıklarınızdan çok güzel sorular da çıkıyor aslında. Ama işin bu mülkiyetle olan kısmına fazla girmeyelim, başımıza iş açmıyalım değil mi? <gülüyor> Çünkü yani, sonuçta öyle, birinin öyle mülkü bir şey ya da devletin mülkü olan bir yerde... ...aa ben burada e, permakültür olayına gireceğim, işte kendim bir yaşam kuracağım derseniz... ...bir takım yasal e, durumlarda çıkabilir ortaya. Çok, çok iyi bir noktaya getiriyor aslında bu, bu konuşmayı... Çünkü permakültür kurslarında bu permakültür tasarım sertifikası kursunda da bu konuya giriyoruz. Evet. Girdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi hatta Bill Mollis'ın permakültürün fikir babası şöyle diyor. Bu konu diyor permakültürün müfredatı içinde 14 bölüm var. Şimdi müfredat olarak kullandığımız bir kitap var. İsmi permakültür tasarımcısının el kitabı. ve Bayağı bir tuğla gibi bir kalın bir kitap bu. 500 küsur sayfa. Büyük de bir kitap. Yani şey, hani boyut olarak büyük kitap. A4'ten daha büyük bir kitap. Bayağı sağlam bilgi var içinde. Ve bizim bu kurs için kullandığımız lüfredat aslında bu. Yani 72 saatlik permakültür... Ne diyor efendim orada kursunda. mülkiyetle ilgili? E efendim? Mülkiyetle ilgili ne diyordu kitapta? Geliyorum. Eğer biraz sabrederseniz... Ama süren çok daraldı. Daha Seda Hanım'la da konuşacağız. Peki. Süren e geçti aslında zaman. da. Evet. Hem, hemen anlatıyorum bağlantısını. Şunu söylüyor. Bu bölüm kültürün konuları içinde... Diğer konuların sadece 14'te 1 olmasına rağmen ağırlık olarak yarısından fazlasıdır diyor. O da görünmez yapılar deyimiz kısmı. Permakütüde bu konuyla ilgili öneriler var. Elbette ki ve elbette ki yasalışı şeyler değil bunlar. Evet. Hep fazla mülkiyet sahibi olamamış veya bir şekilde daha zor durumda olan insanların nasıl toprağa erişim sağlayacakları ve mülkiyetine sahip olmamalarına rağmen Ülketin onlarda olmamasına rağmen yasal yollardan nasıl üretim yapabilecekleri, toprağa erişecekleriyle ilgili konuları da işliyoruz tabii ki. Aslında dinleyicilerimiz için en mantıklısı şu, konu ilgi duyanlar İstanbul Permakültür Kolektifinde bir bağlantı kurup tüm detayları oradan alabilirler. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Bu arada Mustafa şey da biz Dilek'le Mustafa Hoca'nın öğrencileriyiz. Enstitüden kursu ondan aldık ve o ilhamı verdiği için de ben kendisine teşekkür ediyorum buradan da. Teşekkürler. Sağol. Mustafa Sera. Bey hoşça Tamam. İyi, i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Şimdi anladığım kadarıyla siz bu sertifikayı veriyorsunuz. Permakültür kolektif olarak. Ee, biz permakültür tasarım sertifikası şu an daha vermiyoruz. Bu enstitüden e, alınan bir sertifika şu anda. Şimdi ben o zaman e, en başa döneceğiz. Hiçbir şey Hı -hı. anlamadım e, röportajdan. Şimdi sertifika kim veriyor? PSC mi veriyor? Şimdi e, şöyle anlatayım. Siz niye veremiyorsunuz ya da onu sorayım. Yok yok. istersek verebiliriz. Daha o sertifika eğitimine geçmedik. Ha, eğitim Normalde mi? evet yani e, daha ona başlamadık. E, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü Avustralya'ya bağlı bir enstitü. Mustafa Bakır hocamız da bunun başkanı, kurucusu. E, permakültür tasarım sertifikasını onlardan aldık. Biz yine ser, enstitü sertifikalı eğitimler de veriyoruz. Bunlardan yaptıklarımız mesela pratik ev permakültürü ve yakında mesela 11-12 Ocak'ta permakültüre giriş kursu verilecek. Bunların hepsi enstitü onaylı sertifikalı kurslar olacak. Diğerleri de diğer hocalarımızın e, bu alanlarla ilgili uzmanlaşmak isteyen, merak eden e, kişilerin verdiği kurslar. Sertifikalı olabiliyor, sertifikasız olabiliyor. Aha. Biz aslında enstitüden bağımsızız fakat biz de aynı zamanda kendimiz de enstitünün verdiği e, permakültür tasarım sertifikasına sahibiz. Aynı zamanda Dilek ve ben de hocayız. Şimdi eğer Merak edenler, permakültür tasarım sertifikası almak isteyenler, e, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü sayfasına girerlerse tasarım sertifikası ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Ramis Kent ve Mustafa Bakır, Bakır beraber vermişlerdi ama Mustafa Bakır veriyor şu anda. Eee enstitünün başında. Biz kültür kolektifi olarak. Geçmiş atölyemizden de bahsedeyim. Mesela neler yaptığımızdan. Onlardan bahsetmeyin. Süre Hı -hı. daraldı. Tamam. Bahse şunu sorayım. Sizin yaşamınızda az önce Mustafa Bey'e sorduğum soru. Çok şey değişti. Işte. Aslında mesela e, Dilek de çocuğumu nasıl iyi beslerim diye bu işin içine girmiş. Çünkü biliyorsunuz kimyasal GDO'lar. Ben de aynı şekilde bu Türkiye'de ve dünyada bu iş çok kötü bir yere gidiyor Ve arka bahçemizde gerçekten bir sorun var dedik. Evet. Bir sorun var dedik ve bu işi tekrar e, nasıl düzeltebiliriz bir tarafından nasıl tutabiliriz dedik. Çünkü mesela şu anda ben part-time çalışıyorum o da permakültür adı altında doğa ve çocuk dersi veriyor. Ben de mesela part-time çocuklara doğa sporları öğretiyorum. Yani kendi hayatımda büyük bir şekilde sistemin... İçinden sıyrılıp kendi hayatımı da buna göre şekillendirdim. Dilek de aynı şekilde. Mutlu musunuz peki? Çok mutluyuz açıkçası. Çok mutluyuz. Yani ben herkese de e, bu yaşam tarzını, benimsemeleri, bu eğitimleri almalarını mutlaka tavsiye ediyorum. Bir yerinden tutsunlar, araştırsınlar, okusunlar. Birkaç da şey söyleyeceğim. E, Türkiye Permakültür Ağı'na girsinler. Facebook'tan orayı takip edebilirler. Tamam o adresleri İstanbul, verin hemen. İstanbul Permakültür Kolektifi'nin sayfasına bakabilirler Facebook'tan. Ee, Türkiye Permakültür e, platformu var. Oradan makalelere ulaşabilirler. Yakında bir de bizim kurslarımız var. Hemen çok kısa söyleyeyim onları da. Ee, 11-12 Ocak'ta eğer Permakültür nedir? Biz bunu çok merak ediyoruz derlerse de Iraz Candaş ve Eren Toydemir'le Permakültür'e giriş kursumuz olacak. Ona gelsinler. Permakültür'ün e, bir yerinden tutsunlar ve başlasınlar. Biz aynı zamanda Facebook Twitter'da da varız. İstanbul Permakültür Kolektifi olarak. Hanımefendi anlaşıldı ki bu bir program konusu tek başına. Ee, süremiz pek yetmedi ama başka bir programda telafi ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ne demek çok teşekkürler. <gülüyor> çok sağ olun. İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Sayın Seda Ergazi stüdyomuzdaydı. Ayrıca permakültür eğitmeni Sayın Mustafa da bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik.